Bilgi Çağın'ın hukuku programı bir yıllık aradan sonra Açık Radyo'nun sevgili dinleyenlerine yeniden merhaba diyor. Ee, eski dinleyicilerimizle artık bundan böyle cumaları 13'te buluşacağız. Ee, daha önce belki bazılarınız hatırlar pazartesi sabahlarıydı 10.30'da başlıyorduk. Ee, gene yarım saatlik bir program. Onun için e, vaktimiz çok değerli. Hemen konuya girip konuğumu tanıtayım. Avukat Sayın Gökhan Ahi, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Gökhan Ahi adı son 10 yıldır Türkiye'de bir tek şeyi çağrıştırır oldu. O da bilişim hukuku, değil mi? E, aşağı yukarı. Alçak gönül davranıyorsunuz. Şimdi e, bugünkü programda... Ee, uzun bir ara verdiğimiz için e, hem bir tazeleme yapmak istiyorum ben sevgili Açık Radyo dinleyenleriyle. Hem de son bir yıl içinde gerçekten çok önemli gelişmeler oldu. Başta internetin yasal düzenlenmesi konusu olmak üzere. Ee, bunun anlamı bir yandan da ifade özgürlüğü, internet sansürü... Kişisel hak ve özgürlükleri çağrıştırıyor hemen her ne kadar bilgi çağ ekonomisi bağlamında ekonomik e, içeriklere gönderme yapıyorsak da. Şimdi e, Gökhan Ahi istiyorum ki e, dünyada ve Türkiye'de bu konuda neler oldu? Ne gibi gelişmeler yaşandı? Şöyle bir madde madde tepe başlıklarıyla geçelim. İsterseniz Amerika'dan başlayalım. Evet. Sopalar, sisbalar değil mi? Hı hı. Önce e, onlardan başlamadan evvel. Hı. Dünyada son bir yılda bilgi güvenliği anlamında problemlerin olduğu bir yıl olarak bahsedebiliriz. Hı hı. Çünkü artık e, öyle bir noktaya geldi ki bilgi veya veri veya data her ne anlamda söylerseniz söyleyin. Bunların güvenli olup olmadığı. Bunların bir yerlerde paylaşılıp paylaşılmadığı veya kimin bu bilgiyi ne kadar eriştiği yönünde çok ciddi artık endişeler olmaya başladı. İnsanlar bilgilerinin nerede saklandığını, ne yaptığı, ne yapıldığı konusunda endişe duyuyorlar. Çünkü biliyorsunuz bir Twitter var, bir Facebook var, bir Google, Google var. var. Yani ne yaptığımızı, ne yediğimizi, ne içtiğimizi, nereden, nereye gittiğimizi bütün bu bilgileri biz sosyal ağlar vasıtasıyla paylaşıyoruz. Ve çok ciddi bir bilgi birikimi meydana geliyor. Bu bilgiler nerede nasıl kullanılıyor endişesi artık insanlarda çok fazla olmaya başladı. Zaten Google 1 Mart'ta yürürlüğe giren bir sözleşme değişikliğine gitti. Normalde zaten bir sözleşmeleri vardı. Kullanıcılara onaylattıkları. Bu sözleşmeleri artık diğer hizmetlerindeki tüm ayrı ayrı sözleşmeleri birleştirip tek bir sözleşme haline getirdi. Ve orada bir takım hatırlatmalarda da bulundu. Eskiden bütün yapmış olduğumuz işlemleri... E, ...cookieler aracılığıyla hangi siteye girdik... ...ne kelimeyi aradık... ...hangi sonuçlara ulaştık... ...hangi sitelerde ne kadar kaldık gibi sonuçları tutuyordu. Artık lokasyon bilgileri... ...veya bizim kayıt olurken tutulan cep telefon bilgilerimizden... ...diğer bütün kişisel bilgilerimize kadar... ...bütün verileri birleştirdi... ...ve buradan bir profilleme yaptı. Artık bu bilgileri... ...ben gereken yerde gereken makamlarla paylaşırım diyor. Zaten bunu paylaşmak zorundaydı... ...ama... Bu bilgiler daha anlamlı bir hale geldi. Hı hı. Yani Bilgi güvenliği anlamında e, kişisel bakımdan baktığımızda böyle bir endişe artık e, taşıyabiliriz. Şimdi tekrar Amerika'daki kanunlara dönecek olursak gümbürtü tam da bu noktada koptu zaten değil mi? Yani sadece Google değil Facebook, Twitter vesaire yani e, özel sektör e, internet servis sağlayıcıları ve içerikle uğraşan büyük dev firmalar... Hükümet kendilerinden her ne zaman talep ederse o bilgileri vermek zorunda e, bırakıldılar o kanunlardan bir tanesiyle. Zaten Onu şimdi yumuşatmaya çalışıyorlar değil mi? Yok tam tersi e, o ilişkileri daha fazla hukuki olarak bir altyapıya kavuşturmak istiyorlar. Zaten 2001'den bu yana bir e, bilgi alışverişi vardı Amerika'da kurulu internet şirketleriyle. Amerikan güvenlik kurumları arasında bir bilgi alışverişi vardı. Fakat bu bilgi alışverişi mahkeme kararına dayanıyordu. Şimdi yeni çıkan, yeni çıkarılmaya çalışılan, çalışılan. uluslararası anlamda akta. Ee, ondan önce ulusal anlamda, Amerikan e, sadece Amerika'da geçerli olacak bir sopa denilen Stop e, Online Privacy Act şeklinde kısaltılan hı hı. sözleşme. Bunlar hepsi e, dünyada büyük tepkiler gördü ve şimdilik rafa kaldırıldı. Mesela Sopan'ın görüşülmesi çok sonraya bırakıldı. Akta Anlaşması ile ilgili Uluslararası Anlaşmalarda birçok ülke çekinceler koydu ve birçok ülkede belki imzalamayacağız dediler. Şimdi o da durdu. Hı hı. Şimdi arkasından SİSPA geldi. Burada evet. da SİSPA da Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Şimdi Kongre'nin ve onayı ve başkanın onayı bekleniyor. Burada da internet şirketleriyle Amerikan güvenlik kurumları arasında doğrudan bir bağlantı kurulacak. Herhangi bir mahkeme kararı veya yargı denetimine ihtiyaç duyulmadan herhangi bir bilgiye anında güvenlik kurumları ulaşabilecek. Bunun ötesinde bir de buna hazırlayan bir süreç var. Ve başka gelişmeler de var. Hani bu son bir yılın içerisinde. Kişisel anlamda bilgi güvenliği dedik. Ama bir de toplumsal anlamda bir tepkinin de çok gösterildiği bir yılın içerisindedik Evet. Mesela anonim denilen bir grup... E, lideri kim belli değil, e, kaç kişiden oluştukları veya ellerinde ne gibi bir şeyler oldukları hiçbir şekilde bilinmeyen bir grup hı hı. artık e, bu tür işte hak ihlallerine, kişisel güvenlik e, ihlallerine veya bunu kısıtlayan kanuni düzenlemeler söz konusu olduğu zaman tepkilerini ortaya koyuyorlar. Hı hı. Ve bu tepkilerini ortaya koymanın neticesinde ülkelerin güvenlik sistemlerine veya ...kritik kurumlarına... ...siber saldırılar düzenleyebilirler. <gülüyor> e, hal böyleyken... ...bir yandan... E, ...hükümetler, tüm hükümetler... ...bu sadece Amerika'da değil, sadece Türkiye'de değil... ...tüm dünyada... ...interneti daha fazla kontrol altına alma... ...daha fazla... E, ...internetin içinde ne oluyor, ne bitiyor... ...anlama ve... E, ...nerelerden gerektiğinde musluğu kısabiliriz... ...kapatabiliriz şeklinde endişeler... ...ileri sürüyorlar. Ve bu endişelerin temelinde de zaten... ...dünyada telif hakları yetiyor. Yani telif hakları önümüze sürülen bir kalkan... telif hakları etkileniyor. telif hakları konusunda sıkıntılar var... Denilip, e, ...denilen bir etken var. Bununla bu tür yasal düzenlemelerin... ...altı dolduruluyor. Türkiye'de de bu tür yasal düzenlemeler... telif haklarından çok genelde çocuk ve aile... ...öne sürülen yapılmaya çalışıyor. Hı hı. Yani Türkiye'deki bahane çocuk, aile... ...işte bunlar... E, ...ne olacak... ...bunlar tehlikeli içeriklerle mi karşılaşacak gibi endişeler... Dünyada telif hakları. Halbuki baktığımız zaman telif hakları konusunda çok ciddi bir lobi var bütün dünyada. Bu lobi e, ciddi ve büyük. Çünkü gerçekten milyar dolar rakamlarla ciroları olan ve aynı zamanda da gerek Amerika'da gerek Fransa'da gerek İtalya'da hani en çok ortaya çıkan telif haklarının olduğu ülkelerde genelde de e, seçim öncesinde adayları destekleyen bağışlar yapan ...ve gerek karşılığında da... ...seçildiği zamanda karşılığında... ...bu hakları almaya çalışan bir lobi. Bunu herkes biliyor. Ve telif hakları lobisi... ...şu an bunlarla uğraştığı gibi... ...bu da hükümetlerin işine geliyor. Evet. Ee, şimdi... ...Amerika'dan ayrılmadan evvel... <gülüyor> ...Avrupa ve Türkiye'ye... ...daha yakından bakacağız. Oraya gelmeden evvel... ...minik bir şey eklemek istiyorum. Bu SISPA için... ...kanun taslağı için... Sopa'nın oğlu diyorlar. The son of sopa diyorlar. Yani nitelik değiştirdi. <gülüyor> ee, bu konuda... ...sadece Amerika'da değil... ...bütün dünyada bu kanunun... ...protesto edilmesi için... Ee, ...geniş ölçekli... ...kampanyalar yürütüyor sivil toplum... ...örgütleri. Ee, bu da bir kere daha gösteriyor ki... hani ...hep küreselleşme... ...küreselleşme denir ya... Ee, Hak ve özgürlükler tehdit altına girdiği vakit... ...hangi coğrafyada olursa olsun yapılan yasal düzenleme... ...hele hele Amerika gibi bu işin gidişine yön veren bir coğrafya ise... ...dünyanın her yerini etkileyen bir sonuç doğuruyor. Öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Çünkü e, diğer ülkeler... Amerika'nın düzenlemelerini birkaç sene içerisinde yani bir 4-5 yıl içerisinde takip edip benzer düzenlemeleri kendi ülkelerinde de görebiliyorlar. Biz de zaten Avrupa'ya göbekten bağlı bir ülke olarak Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan bir ülke olarak Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinde olan bir ülke olarak hani bir üyelik başvurumuz var ve yasalarımızı uyum uh -huh. çabaları içerisinde e, Avrupa Birliği yasalarına uydurmaya çalışıyoruz. Avrupa Birliği yasalarında veya direktiflerinde ...birebir, iki, üç sene içerisinde... E, ...çevirerek, herhangi bir sonucunu... ...öngörmeyerek de takip ediyoruz. E bu şu anlama geliyor. Yani bugün Amerika'da... ...herhangi bir internetle ilgili... ...kısıtlayıcı bir kanun çıktığı takdirde... ...şunu çok net söyleyebiliriz ki... ...üç sene veya dört sene içerisinde bu Türkiye'de gelecek. Hatta daha çabuk. Daha de. çabuk da gelebilir ama hani... ...kanun yapma süreçleri bu kadar hızlı değil. Evet. Değil. Şimdi... E, ...bir küçük ara vereceğiz... Soluklanalım ve dinleyicilerimizi de fazla sıkmayalım bu cuma günü. Ee, de onu arayı vermeden evvel Açık Radyo'nun çok sevdiği bir kişilik vardır. Arundhati Roy diyebilirsiniz. Ee, onun bir sözü var. Diyor ki e öyle bir zaman ki akla gelmeyecek ne varsa akla gelebilir oluyor. Ee, ve imkansız saydığımız ne varsa hepsi mümkün oluyor. Bu da bunun gibi yani adalet duygusu e, sadece internet ortamında değil zaten. Bütün e, fizik ortamda da çok kolay zedelenebilen kırılgan bir şey. E, kaldı ki küreselleşmenin yarattığı hızlı yayılımla dediğiniz gibi... Üç yıl veya daha kısa zamanda dünyanın her tarafı etkileniyor. Şimdi e, kısacık aramızda e, dün uğurladığımız sevgili Cüneyt Türel'in sesinden e, adaletle ilgili bir şiir. Behçet Necati Gil'in bir şiiri. Asıl adalet nerede? Sevgilerde. Cüneyt Türel'in sesinden dinliyoruz. Sevgilerde asıl adalet. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış Bitmeyen işler yüzünden siz öyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuruldunuz. Çirkin bir dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek, Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmedi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı, Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz, Yahut vakit olmadık. İnsanlarda tek sıcak kanun Üzümden şarap yapmaları Kömürden ateş yapmaları Öpücüklerden insan yapmalarıdır İnsanlarda tek zorlu kanun Tekmil harplere, sefaletlere rağmen Kendilerini ayakta tutmaları Ölüme rağmen yaşamalarıdır İnsanlarda tek güzel kanun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 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programındayız sevgili dinleyiciler. Deminki arada dün uğurladığımız değerli tiyatro sanatçısı Cüneyt Türel'in sesinden Sevgiler'de Asıl Adalet adlı Behçet Necatigil şiiri dinledik. Konuğum Sayın Avukat Gökhan Ahi dünyada ve Türkiye'de son bir yıldır oluşan önemli gelişmeleri Özetlemeye çalışıyoruz hızlı hızlı. E, programın birinci yarısında Amerika'da yapılan e, yasal düzenlemelerden ve bunun dünyaya etkisinden bahsettik. Şimdi Avrupa Birliği özelinde ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri özelinde Avrupa'ya geliyoruz. Gökhan Ahi geçen hafta e, 20 Nisan'da ...AB dijital gündemi ve Türkiye başlıklı bir konferans yapıldı Türkiye'de. Ee, yine Avrupa Birliği bize bol bol tavsiye verdi o konferansta. Ne Neely Cross diye e, bir yetkilisi... E, ...üç ana kalemde toplamış Türkiye'ye verdiği öütleri. Birincisi diyor ki vatandaşı mutlaka bir paydaş olarak görün... ...hükümete söylüyor tabii bunu... Ve işin içine katın. Onlar olmadan e, dijital gündem de ilerlenemez. İkincisi reform yapın. Hem yasal anlamda hem kurumsal olarak. Rekabetçi, e, çoğulcu, açık bir düzen kurun. Ve dijital kapsayıcılığı arttırın diyor ki. Onun detayına girersek üç program lazım. Hiçbirimiz kesintisiz ve hızlı internet Kullanamıyoruz. Siz kullanıyor hayır, musunuz? Hayır. Ha, hepimizin yakındığı bir şey. Üçüncü olarak da düzenleyici otoriteler birbiriyle konuşsun deniyor demiş. Ve e, bizimkiler de e, işte biz ilerliyoruz. E, gerekli uyum yasaları hızla çıkmaktadır diyor demişler ve hep aynı minval üzere konuşmalar alınıp verilmiş. Konferans bitmiş Buradan ben sözü size bırakmak istiyorum şimdi. Avrupa Birliği ile ilişkiler konumuzla ilgili olarak ve Avrupa'daki gelişmeler. Kısaca bahsedelim. Evet, şimdi Avrupa'da da internete bakış açısı konusunda aslında çok farklı bir yön yok. Yani Avrupa şimdilik son bir yıl, iki yıl içerisinde böyle çok ekstrem bir düzenlemeyle karşımıza çıkmadı. Ama mesela Fransa'da başlayan bir hadopi yasası vardı. Hı -hı. Bu Hadopi yasası da yürürlüğe girdi ve ee, daha doğrusu Hadopi vardı. Hadopi 2 geldi. Hadopi 2 yürürlüğe girdi ve burada bir takım e, hapis yasaları, şey hapis cezaları gündeme geldi. İnternet bağlantısını kesme gibi cezalar gündeme geldi. Ve bunun hemen etkisini de biz Türkiye'de mü yapın e, düzenlemeye çalıştığı bazı alanlarda da görmeye başladık. Mesela Hı -hı. kişinin IP numarasını tespit etmeye yönelik bir yetki Arkasından da e, telif hakkı ihlal eden bir kişinin internet bağlantısını süreli veya süresiz kesme şeklinde bir yaptırımlar öngörülmeye başlandı. Bununla ilgili bir iki tane e, yasa çalışması işte komisyonlarda dolaştı. Fakat çok da etkili değil şu aşamada. Onun dışında 5651 sayılı yasa yine Avrupa Birliği'nin de tavsiyeleri doğrultusunda. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Evet. Hı hı. Hayır Avrupa Birliği ile yine bağlantılı olarak Ay, 5651 Evet mi? evet evet. 5651 sayılı yasanın e, değişikliği ile ilgili sivil toplum örgütlerine çağrı yapıldı. Denildi ki bu yasayla ilgili görüşlerinizi bildirin denildi ve çok sayıda görüş bildirildi. Bu görüşleri istemelerinin sebebi de zaten Avrupa Birliği'nin o sizin de konferansta birinci madde olarak söylenen paydaş olarak katının bir etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Ama çünkü bu görüşler toplanıyor ve toplandıktan sonra evet Avrupa Birliği'nin istediği biz paydaşlığı ve katılımcılığı sağladık so, şeklinde. Soru sorduk mu sorduk. Evet bir e, anlayış ortaya konuluyor. İlk bakışta güzel gibi gözüküyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de kanun yapma süreci veya kanunların değiştirme süreci çok da fazla paydaşlığı, katılımcılığı önemseyen bir yöntemde değil. Hı hı. Yani bunlar toplanıyor belli bir komisyona geliyor bu komisyondan geçiyor. Ve daha sonra komisyonda son şeklini tabii ki siyasi partilerin etkileri ve onları yönlendirenlerle birlikte alıyor. Ve yine orada halkın paydaşlığı azaltılıyor. Mesela e, yine bazı Avrupa Birliği üye ülkelerinde, yani Avrupa Birliği tümünde değil ama üye ülkeler bazında bir takım gelişmeler oldu. Mesela anayasalarına maddeler eklediler veya anayasaya yakın e, düzeydeki kanunlarına. ...internete erişimin bir insan hakkı olduğunu yazdılar. Türkiye'de de hayli tartışıldı. Evet değil mi? Türkiye'de de bu hayli değil tartışıldı. Değil Şimdi Türkiye'de de anayasa çalışmalarına mesela benim de içinde bulunduğum alternatif bilişim grubu e, şeklinde bir sivil toplum örgütüyle hı hı. şu öneride bulunduk. Dedik ki internete erişim Türkiye'de de bir hak olmalı ve anayasada temel haklardan birisi olmalı. Sadece internet değil bilgi erişim. Hı hı. Aynı zamanda şunu da dedik içerisinde. Yani elektronik devlet hizmetlerini ve bilgi toplumu hizmetlerini herkese devlet adil, ücretsiz ve eşit bir şekilde yaymak zorundadır hı hı. şeklinde. İnternetin evet. tarafsızlığı meselesi evet. anayasa, değil mi? Evet, anayasa bir madde eklenmesi önerisinde bulunduk. Ee, şu an anayasa komisyonu çalışmalarını sürdürüyor ee, ve bununla ilgili bir çalışma bekliyoruz. Bunun dışında çok önemli bir gelişme daha oldu Avrupa Birliği nezdinde. Avrupa Birliği'nin e, konseyinin raportörleri unutulma hakkıyla ilgili çok hı hı. önemli bir çalışma attılar. O da yeni veri evet. koruma direktifinin evet, evet, evet. yeni taslandı. Avrupa Birliği'ndeki eski oluyor, 95 tarihli veri koruma direktifine ek olarak düşünülüyor. Bunu da bir değişiklik öngörülüyor. Eğer parlamentoda onaylanırsa e, direktifte değişiklik yapılacak ve üye ülkeler buna e, kendi... ...iç kanunlarına uyduracaklar. Hı hı. Unutulma hakkı da şunu e, kastediyor. Biz birçok yere bilgilerimizi veriyoruz. Hani Facebook örneğini vereyim en çok bilinen. Hı hı. Hı hı. Gerektiğinde biz istediğimiz zaman... ...bu şirketlere başvurup bizimle ilgili bilgileri tamamen silin. Ve sildiğinizden de emin olmalıyız şeklinde bir hak getiriyor. Yani evet biz sizin sitenizi veya sizin bilgilerinizi deaktif ettik... Veya işte Don, dondurdu. hesabınızı dondurduk hmm. gibi bir şey yok. Buradaki bütün bilgilerin, verilerin e, mülkiyeti bize ait. Bu mülkiyet bize ait olduğu için istediğimiz zaman da onları sonlandırma, silme hakkına da sahip olabilmeliyiz şeklinde bir hmm. görüştü. Büyük bir ihtimalle, yüzde doksan ihtimalle bu da Avrupa Birliği'nin veri koruma direktifine aynen geçecek. Yine bir e, gelişmeden daha kısaca bahsetmek istiyorum. Avrupa Birliği zaten son beş yıl içerisinde bir takım e, ...taleplerde bulunuyordu. E, ve bir takım direktifler çıkarıyordu. Şu anki direktifin ismini hatırlamıyorum ama... E, ...özellikle bulut bilişimle ilgili... ...şöyle bir düzenlemesi var. Diyor ki eğer Avrupa Birliği... ...üye ülkeleri dışında... ...bir sistem üzerinde... ...bulut bilişim faaliyeti... ...yürütecekseniz veya... ...bilgilerinizi bulut bilişimde bulunduracaksınız... verileriniz. Mesela bugün... Google'ın hizmetleri bir bulut bilişim hizmetidir aslında. Bizim... İşte şu şu şu sayılı yönergemizdeki askeri kriterler, askeri güvenlik kriterlerine uyma zorunluluğu getiriyor. Yoksa bilgileriniz Avrupa Birliği dışına çıkaramazsınız şeklinde bir düzenleme var. Şu an bakıyorsunuz dünyadaki hiçbir kurum bu denli yüksek seviyede bir bilgi koruma seviyesine de sahip değil. Bu da işte şu anda yürürlükteki veri koruma direktifindeki aynı mantık. Evet. Yani orada da mesela Amerika'daki kuruluşlara safe harbors denen evet. koşullarla, sözleşmeyle veri aktarımını mümkün hı hı. kılıyordu ya. Ee, Sayın Gökhan Ay, şimdi Türkiye'ye gelelim çünkü son dört dakikada mıyız? Oo, son iki dakikadaymışız Ömer işaret ediyor. Ee, dün e, AB yüksek temsilcisi Catherine Ashton'ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yayınladığı bir mesaj var. Ee, orada da şey yapmışlar yani e, şiddetle karşıyız orantısız ve haklı bir nedene dayanmadan yapılan internet engellemelerine diye. İnterneti vurgulamış. Blokçulara bir mesaj var buradan. Blokçuları da ihmal etmemişler. Editör, yazar, gazeteci derken blog sahipleri de vurgulanmış. Bu da bir ilk Belki Hı -hı. Avrupa Birliği jargonunda ve bu arada minnacık bir bilgi bir istatistik bilgi İran Eritre Çin Suriye ve Türkiye bu beş ülkenin ortak özelliğini söyleyin basın özgürlüğünde son sıralarda mı dünyada en çok tutuklu gazetecisi bulunan beş ülke Türkiye'de 96 gazeteci ayrıca 35 dağıtımcı varmış ee, diğerlerinin sayılarını paylaşarak kalan vakti harcamayalım Türkiye'deki en önemli konu başlıklarını konuşalım. Önümüzdeki hafta daha ayrıntılara girmek üzere. Evet, Türkiye'de artık bir takım şeyler değişiyor. Çok çok yeni internet hizmetleri, servisleri sunuluyor, başlanıyor. Yine en baş konumuzu her zaman olduğu gibi Türkiye'de aile ve çocuk konusu oluşturuyor. Yani aile ve çocuk konusu hiç gündemden inmiyor ve bu konu gündemden inmediği müddetçe de ee, hükümetin veya e, bilişim teknolojileri kurumunun gündeminde sürekli bir yeni düzenleme ihtiyacı veya bunu vurgulama ihtiyacı öngörülüyor. Aslında burada öngörülen şey şu, interneti daha fazla kontrol altına almak, interneti tek merkezden yönetebilmek arzusu yatıyor. Bunun dışında bu servisler çoğaldıkça ve hizmetler de çoğaldıkça internet daha da karışık ve kaotik bir hale geliyor. E tabi bunun içerisinde de bir takım etik ilkeler var. Yani aslında sektör olarak, internet sektörünün şunu yapması lazım en kısa sürede. Kendi kendini etik olarak bir birliktelik yaratıp yavaş yavaş düzeltmeye başlaması lazım. Self-regulation Evet. Self-regulation'ı getirsin ki ee, hükümetlerin bir şey düzenlemesi ihtiyacı kalmasın. Çünkü hükümet bir şey düzenlemeye kalkarsa bu sadece Türkiye için değil. Tüm dünya için daha sert her zaman tedbirler alınır. Peki son bir cümle rica edeceğim. Şu anda Gökhan Ahi'ye göre Türkiye'nin internet gündemindeki bir numaralı sorun nedir? Son bir cümle. Çok evet uzun internet olmayan. yavaşlığı. Peki. Sevgili dinleyenler bugün Bilgi Çağının hukuku programının sonuna geldik. Sayın Avukat Gökhan Ahi konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek üzere diyorum. İyi bir cumartesi, iyi bir hafta sonu efendim.